Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış 78. Bölüm 1947 senesi olmalı. medine emine Münevvere'de kalabalık bir sohbetteyiz. 30-35 kadar muhacir, mücavir cemaati var. Zekai Hoca kasideler okudu. Kur'an-ı Kerim okundu. Osman Efendi okunan bazı ayetlerin tefsirini yaptı. Sıra ehlihal bir derviş olan Harputlu Terzi Ahmet Efendi'ye geldi. Bu Ahmet Efendi'nin hususiyeti neydi? Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin Seherlerde, Seherlerde kasidesini Kürdi matamında okurdu. Seherlerde eser, Bağdı tecelli, ''Uyan ey gözlerim vakti seherdir. Açılır Gonca'yı İhsan'ı Külli, uyan ey gözlerim vakti seherdir.'' Güzel bir kasideymiş. Hac zamanı olduğundan aynı mecliste Urfalı misafirler de vardı. Onların da kaside okuması istendi. Vakit geç olmasına rağmen uygun bulundu. Hacı Hüseyin Efendi okumaya başladı. Lakin daha genç olan Hacı Ali biraz keyifsiz davranınca Hacı Hüseyin Efendi kızdı. Okullan soytarı diye bağırdı. Saatçi Osman Efendi bana eğildi. Ali Ülvi uzun zamandır Türkçeyi unutmuş olabilirim. Bu soytarı kelimesini efendi manasına mı kullanıyorum? Fakir tebessüm edince Hacı Hüseyin Efendi verdi cevabı. Yok hocam hırpo demek hırpo deyince Osman Efendi dedi ki. Allah Allah bir de Türkçe için züğürtli insan derler. Bir kelimenin kaç manası varmış da bilmiyormuşuz yahu. İnsan cehaletten kurtulamıyor ve selam. Her alimin fevkinde bir alim vardır diyen boşuna dememiş. Zekai Efendi, Osman Efendi'nin bu sözlerini senelerce tekrar etmiş gülmüştü. Saatçi Osman Efendi ile bir hususu istişare ettiğinizde, meselenize o kadar candan eğilirdi ki, sizin hatrınıza gelmeyen noktaları, endişeleri, tehlikeleri önünüze serer, sizi ikaz eder yol gösterirdi. Hiç unutmam, Mısır'dan yeni geldiğim zaman ev sahibemiz beni çağırmış. Gittim. Biz 400 gümüş riyal kira veriyoruz. Ev sahibemiz 1200 riyal veren var, evi boşaltın dedi. Size 10 gün müsaade. Tam mendil yapmaya karar vermişim, tezgahı kurmuşum. Evden taşınmak ciddi bir külfet. Hemen saatçi Osman Efendi'ye koştum. ...selam verdim, selamımı aldı. Yahu, büyük bir dilek dile sevmişim kabul olunacakmış. Seni Allah gönderdi. Şüh muhiddin Arabi'nin fütuhat Mekkiyesini okuyordum. Çok mühim mevzular, nükteler, derinlikler, incelikler, yükseklikler geçti. Keşke Ali Ülvi Efendi de burada olsaydı da beraber okusaydık dedim. Bu haz, bu saadet, bu neşe sade bende kalmasaydı dedim. Bak, Allah gönderdi, sen geldin. Hocam, lütfen kitabı bırakın da beni dinleyin. Şu an kitap dinleyebilecek halde değilim. Allah Allah. Yahûf, tuhatı Mekke'den daha mühim mesele de var mıymış dünyada? Hayırdır inşallah. Neymiş bu? Ev sahibimiz çok yüksek bir kira istiyor. 1200 rial veren var diyor. Bu parayı verirseniz siz oturun. Veremeseniz evi boşaltın diyor. Tam tezgahı kurdum, mendil yapacağım, mahvoldum. Eyvah! Biz sizlerden neler bekliyoruz, siz ne yapıyorsunuz? Bir dul kadının önünde hemen mağlup olma Ali Ulvi. Nedir bu telaş yahu? Dur bakalım. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getir. Bir değil bin salavat olsun peygamberime. Bu kadın bunu söyledi. Şimdi ya bana gelecek ya da Seyyid Mahmud'a gidecek. Bana gelirse ben söyleyeceğimi bilirim. Seyyid Mahmut benden daha akıllı, daha tecrübeli bir adamdır. Sizi sever, merak etme sen. Bir dul kadının bir sözü önünde sarsılan insan, hayatta ne iş görebilir Ali Ulvi? Haklısınız hocam ama bir çare bulmamız lazım. Sen hiç telaş etme. Yakında teyze bana gelecektir. Ona 1200 riallik teklif veren muhtemelen delillerden biridir. Evde hacıları oturtmak isteyecektir. Ben durumu izah ederim. Ne diyebiliriz ki? Biz 400 verebiliyoruz. Teklif edilen 1200. Evet, 1200 verirler ama ev tahrip olur. Siz bir ana bir oğul evi gül gibi tutuyorsunuz. Ev dediğin de kerpiç bir ev, toprak ev. Eğer bu evde hacılar oturursa ister istemez çok su kullanacaklar. Kuyular dolacak ve temellere su sızacak. Kanalizasyon yok. Kerpiç evi su ne yapar? Ne yapar? Temeller çöker yahu. Emine Hanım sonra bu evi nasıl tamir ettirecek? Bilmem. Siz evi koruyorsunuz. Emine Hanım bunu anlarsa fikrinden vazgeçecektir. Hiç merak etme sen. Sonuç ne oldu? Gerçekten de ev sahibimiz Emine Hanım benden sonra Osman Efendi'ye gitmiş. Osman Efendi bana söylediklerini ona da izah edince hak vermiş. Elhamdülillah o sıkıntıyı böylece atlatmış olduk. O dönemde Türkiye'den gidenlerin hatırı çok önemliymiş. Osmanlı etkileri devam ediyordu. Hattat Abdullah Runyun Bey'in mağazasında duran... ...levha satan Balkan Bey diye... ...eski Türk zabitlerinden yaşlı bir zat vardı. Medine-i Münevvere'ye 1935'te gelmişti. İzmitliydi. Bu Balkan Bey anlatıyor. Bir gün... Sebze pazarından halden geçiyordum. O gün hava serinliği vermişti. Herkes palto, maşlak giymişti. Baktım bir bedevi iki büyük çuvala doldurduğu karpuzları devesine yükleyip satmaya getirmiş. Demek ki köyüne yağmur yağmış. Havada sıcak yapınca karpuz yetişmiş. Havanın serinleyeceğini tahmin edememiş. Hava soğuyunca herkes kaçışıyor. Sordum. Kardeş, kaça vereceksin karpuzları? Ver. Ne verir sen? Ee, beş riyal versem, yeter mi? Tamam, yeter. Evin nerede? Babil Mecidi'de. Tamam, oraya götürüverelim. Önde Balkan Bey, arkada karpuz yüklü devesiyle Bedevi... Balkan Bey'in evine giderlerken... ...yolda Osman Efendi ile karşılaşmışlar. Hayırdır inşallah Balkan Bey? Kim bu karpuz? Ben aldım hocam. Beş rüyal Çay yerine, su yerine yeriz, içeriz. Güzel ama havalar serin Balkan Bey. Serin olunca çay yerine yeriz hocam. <Gülüyor> Afiyet olsun Balkan Bey. Bir zaman sonra tekrar karşılaştıklarında hoca efendi Balkan Bey'in hatrını sormuş. Balkan Bey nasılsın? Hocam biraz öksürüğüm var. Başka bir şey var mı? Öksürükten kan geliyor. Balkan Bey o kan değil de karpuz fülasası olmasın? Karpuzları alalı bir ay oldu hocam. Hala unutmadınız mı? Yahu ben karpuzları, karpuzdan öksürük olduğumu unutmuşum ama o unutmamış. Biz koskoca çuvalları bitirmiş, şifayı kapmışız. Yine Balkan Bey, saatçi Osman Efendi ile ilgili bir hatırasını şöyle anlatmış. Kuba Mescidi'nin kıble tarafında bahçesi olan Hızır Efendi diye bir Arap dostumuz vardı. Hicaz Demiryolu'nun işlediği günlerde trende çalışmış, Türkçe öğrenmişti. Türkleri çok severdi. Yaz gecelerinde bazan yatsı namazını onun Kuba'daki bahçesinde kılar, sohbetler eder, geceyi de bahçedeki havuzun başında geçirirdik. Hurma zamanı hurma ağaçlarının altında havuz başında yapılan bu sohbetler çok güzel olurdu. Saatçi Osman Efendi semaver çayını sever. Bir gün orada çaylar içildi, sohbetler edildi. Osman Efendi birden ayağa kalktı. Arkadaşlar benim şehreymem lazım. Neden hocam? Hayırdır? Yaşlı, muhterem bir zatım. Ben de tamirde saati vardı. Yattıdan sonra gelir, alırım. Gelemezsem evin filan yerdedir. Oraya gönderi verirsiniz demişti. Bu gece saatin eline geçmesi lazım çünkü yarın sabah namazından sonra gideceklermiş. Allah Allah. E böyle gece vakti karanlıktan nasıl gideceksiniz hocam? Allah büyüktür elbet bize yardım eder. Hocam kabul buyurursanız ben de sizinle beraber geleyim. Zahmet olmasın Balkan Bey. Ne zahmeti hocam benim için zevk olur. Buyur Alişte, hadi gidelim. Birlikte Kuba'dan Medine'ye doğru yola çıkmışlar. Balkan Bey gecenin sessizliği içinde hocayı boş bulunca sualler sormaya başlamış. Hocam İsra suresinde Cenab-ı Hak Kudüs'ten bahsederken etrafını bereketli kıldığımız buyuruyor. Ayeti kerimede beyan olunan bereket maddi bereket midir manevi bereket midir? Balkan Bey siz kudüs Şerif'i görmediniz galiba Görmedim hocam kısmet olmadı Ben 6 ay kadar Kudüs'te askerlik yaptım Orada sulanmayan arazide öyle sebze yetişiyor ki Sulanan yerlerde öylesi yetişmez Bu nasıl oluyor hocam? Gözümle gördüm Gece oraya öyle bir rutubet öyle bir nem iniyor ki Yağmur vazifesi görüyor Her yer sulanmış gibi oluyor Bu her gece iniyor Allah bilir bundan olsa gerek sebzesinde, veba çok bereket var. Bunu gözümle gördüm. Ee, manevi bereketi nasıl hocam? Balkan Bey birçok peygamber orada yetişmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı oradan başlamış. Orada bütün peygamberlere imam olmuş. Evet hocam elhamdülillah. Balkan Bey tuhafına gider belki öyle siyah patlıcanlar oluyor ki her biri benim başım gibi. Demek başınız gibi. Bir hayli büyük. Boşuna başıma bakma. Karanlıkta göremezsin Balkan Bey. Yarın inşallah dükkandayım. Dükkana gel de gündüz gözüyle bak. Saatçi Osman Efendi'nin dersleri çok doyurucu olurdu. Bütün meslekleri, mezhepleri, meşrepleri, grupları toplar Kur'an-ı Kerim'e bağlardı. Kur'an-ı Kerim bir evrad, bir mektep, bir dergah, bir medrese, bir dershaneydi. İslam dünyasındaki hareketleri takip ederdi. Son günlerinde hem Bediüzzaman'ın hem Seyyid Kutub'un tefsirlerini mütala ediyordu. Tefsir derslerinde bilhassa kainat kitabından çok bahsederdi. Alemlerin Rabbi... Biz alem deyince yalnız içinde yaşadığımız dünyayı düşünebiliyoruz. Oysa ne çeşit alemler var? Mesela kuşlar alemi. Acaba idrak ettiğimiz bu alemde kaç çeşit kuş var? Nebatat alemi. Kaç çeşit bitki var? Deniz bir başka alem. İçinde kaç çeşit canlı yaşar? Dünyanın dörtte üçü su. Deniz alemi acaba sadece görebildiğimiz varlıklardan mı ibaret? Yoksa göremediğimiz bir başka boyutta yaşayan varlıklar yok mu? Göremediğimiz şeylere yok deyip geçebilir miyiz? Petrolden, elektrikten, göklerden, namütenai fezalardan bahseder, galaksileri, kehkeşanları, saman yolunu hatırlatır derdi ki, Kainat milyarlarca yıldızla dolu ama trafiği yolunda. Biz dünyada az bir vasıtayken hem de içinde direksiyonda insanlar varken trafiğimiz karma karışık. Neden? Çünkü orada Allah'ın iradesi yürüyor ve şeriyette ne zaman Allah'ın iradesine teslim olursa, Allah'ın istediği şekilde davranırsa semalar gibi dünyada nizama, intizama kavuşur. Akşam namazından sonra başlayan ders, yatsı ezanıyla sona ererdi. Yatsı olmasa vaktin nasıl geçtiğini anlamaz, herhalde sabaha kadar otururduk. Bir gün hiç unutmam, bilenler bilir, İzmir'de Hacı Salih Efendi diye bir hoca vardı. İddialı bir hocaydı, hocalığının farkındaydı. Üzerinde biraz da ilmin gururu vardı. Bu hoca hacca geldiğinde bana dedi ki, 78. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Butch Production.